Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Oruç ibadetinin fıkhına geçebiliriz. Oruç fıkı demek, orucun bir ibadet olarak allah Teala'nın kabul buyuracağı şekilde yapılması demektir. Oruç gibi ibadetlerimizin buna bir nebze namazda dahil, zekatte da dahil beraberinde getirdiği çağdaş sorunlarımız ya da ilerleyen asırlarda ortaya çıkan sorunlar da var. Bundan 100 sene önceki Müslümanların oruç ve namazının tıpla bir alakası zor kurulabilirdi. Bugün ise bilhassa oruç ve tıp sık sık karşı karşıya ya da yan yana gelmek durumundadırlar. Onun için e, bu zamanda fıkıh dersi yapılırken ve o fıkıh dersinde oruç ibadeti ele alınırken iki açıdan oruç ibadetini ele alacağız. Birincisi orucun Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde ve e, fukahanın kitaplarında tarif edilen e, önerilen şeklini tespit edeceğiz. Oruç filanca şekilde yapılır diyeceğiz. Bir de bugün yaşadığımız hayatta orucun karşılaştığı ya da oruç tutan Müslümanın karşılaştığı e, büyük oranda tıp üzerinden çözülecek sorunlar da var. Bir şeker hastasının ilerlemiş astım hastasının oruç tutması oruç tutarken bu hastaların ee, kullanacakları kullanmaları gereken ilaçlar bu ilaçların oruca tesiri gibi başlıklarda açacağız yani orucun bir klasik diyeceğimiz kitaplarda var olan bilgileri var bir de orucun bugün ortaya çıkan sorunlar karşısında alacağı ya da alabileceği şekiller vardır Bunları da inşallah ayrı bir ders olarak inceleyeceğiz. Şimdi, Ramazan-ı Şerif oruç ve Kur'an bir araya geldi. Bu üçünden orucu ele alacağız. Ramazan ayının gelmesiyle beraber... Orucu da beraberinde gelir. Ramazan ayı başlamadan önce farz olan Ramazan orucu yoktur. Sonrasında da yoktur. Bu şu demek. Nasıl e, sabah namazı bir vakitten filan vakte kadar kılınabiliyor. E, Ramazan-ı Şerif'te de tutulan oruç yani o farz olan meşhur oruç, İslam'ın beş esasından biri olan oruç, o şekilde Ramazan'dan dolayıdır. Ramazan'dan beş gün önce oruca başlanamayacağı gibi, Ramazan bittikten, şevval başladıktan sonra da, bir oruçtan söz edilemez. Oruç, Ramazan'ın biriyle, 30'u arasındaki ibadetin adıdır. Yani ciddi bir şekilde zamanla sınırlıdır. Hac da bildiğimiz gibi e, bu şekilde Zilhicce ayının belli günlerinde yapılabilir bir ibadettir. Namaz da bir günün içerisinde muayyen vakitlerdedir. Tabi normal namaz, normal oruç, Normal hac, kazaya kaldığında veya e, namazın ve orucun nafilesi yapıldığında bu zaman sınırlaması biraz sonra göreceğimiz gibi kalkar. Yani oruç ibadeti Ramazan demektir. Farz olan oruç ibadeti Ramazan demektir. Bu bir ikincisi e, aç kalmak değil. Yememeye ve yasak olan şeyleri yapmamaya niyet etmektir oruç. Bütün ibadetlerde olduğu gibi niyetsiz hiçbir ibadetin varlığı yoktur. Yani öyle bir ibadet yoktur. İbadet niyetle ibadet haline alır. Eğer niyetsiz yapılırsa bunun da aç kalmak olur veya namaz gibi bir şeyse jimnastik olabilir. Bu kaydı neden açıyoruz? Çünkü mesele aç kalmaktan ibaretse imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir yolla bir nedenle yemek yemeye vakti olmayan bir Müslüman akşam oruç tutmuş olmuyor yani illa işte şartlarını konuşacağımız şekilde niyet edilmiş olacak. Demek ki İslam'ın beş şartından biri dediğimiz e, dördüncü şartı oruç Ramazan ayında ve niyet edilerek yememenin ve oruç duyken yapılmayacak şeyleri yapmamanın adıdır. Bunun dışında tesadüfen aç kalmak hiçbir şekilde oruç değildir. Ona oruç e, diyemeyiz. Başka bir e, isim ne diyeceksek artık deriz. Ramazan-ı Şerif orucu bileceğimiz gibi farz-ı ibadetlerdendir. Farz-ı ayin ibadetlerdendir demek. Yani e, şartlar kimde tahakkuk ediyorsa zengin, fakir, yaşlı, genç, ihtiyar ne varsa kadın, erkek herkese farzdır. E, hac mesela böyle bir ibadet değildir. Sadece zenginlere farzdır. Yani hacim bir de zenginlik şartı vardır. Ama cenaze ibadeti de böyle ibadet değil. Farz-ı kifaye olduğu için böyle ibadet değil diyoruz. Ne demek farz-ı kifayedir? Bütün Müslümanların bunu yapması gerekmiyor. Bir grup Müslüman bu cenaze namazı görevini yaparsa diğer Müslümanlar bu sorumluluktan kurtulurlar. O sebeple Ramazan-ı Şerif uyucu, orucu için e, farzı ı ayındır diyoruz. Müslümansın, şartlarda yerine geldi, oruç tutulacak. Müslüman bir insanın kendisine oruç, farz olması dört şartla gerçekleşir. Dört şart. Yani biz buna hatırlarsanız namaz e, fıkhını öğrenirken namazın vacip olmasının şartları demiştik. Şartları var. Yani namazın bir şartları var. Bir de sahih olmasının şartları demiştik. Yani bir Müslümanın bu ibadete mükellef olması için bulunması gereken özellikler. Buna vacip olmasının şartları diyoruz. Bir de sahih olmasının şartları var. Yani yapıyorsun bunu yapıyorsun ama hangi durumlarda yaparsan buna oruç ibadeti denecek, namaz ibadeti denecek veya hac ibadeti denecek. Bunu konuşmuş oluyoruz. Ee, Müslümanın orucu bir elbette Müslüman insan, iki akıllı olmak, üç bali olmak ve dördüncüsü de yeni Müslüman olmuş birisi için orucun farz olduğunu bilmek. Eski Müslümanın böyle bir özürü yoktur. Ya da İslam toprağında yaşayan, doğmuş büyümüş İslam toprağında, onun böyle bir özürü yoktur. Özür sadece İslam toprağında olmayan, ezan duyulmayan bir yerde yaşayan, veya henüz 2-3 günlük Müslüman, öyle bir Müslüman için biliyor mu, bilmiyor mu diye, ee, bir özürden söz edilebilir. Ee, demek ki oruç Müslüman akıllı bali uçağına, bulu uçağına gelmiş bali olmuş ve böyle bir emrini Allah'ın bilmiş herkese farz bir ibadettir. Sahih olmasının yani kabul olmasının şartları da hasta olmamak hayızda olmamak, nifas halinde olmamak ve misafir olmamak. Misafir kim ediyoruz? 90 kilometreden uzun bir yola çıkan yolcuya ve kendisine ait olmayan bir yerde 15 günden az kalan birisine misafir diyoruz. Demek ki misafirlik iki pozisyonda oluşuyor. Birincisi 90 kilometre uzun bir yere giderken yol esnasındaki yolculuğa da misafir diyoruz. İkincisi de kendisine ait olmayan bir yerde Türkçedeki misafir dediğimiz şartlarda kalan ve 15 günden az kalacak olan birisine de misafir diyoruz. Gittiği yer kendisine ait olsun veya olmasın 15 günden fazla kalacak olan misafir değildir orada. Yol esnasında sadece misafirdir. Şimdi e, bu şartlar eda edilirken Müslümanın herhangi bir şekilde karşısında olmaması gereken şartlardır. Bunların ayrıntılarına gireceğiz. Hayız ve nifas halinde Müslüman e, hiçbir şekilde oruç tutamaz. Seferilik halinde tutabilir. Hastalıkta da e, doktor ciddi bir mani getirmediyse hasta halinde de tutabilir. Ama e, bunlar varsa bu saydığımız dört şey varsa e, sağlık sorunu, hayız ve nifas hali ve yolculuk hali orucun tutulmaması için izin var demektir. Şimdi hayız ve nifastan konuşunca özellikle benzeştikleri için ama aynı değiller benzeştikleri için çokça sorulan bir soruyu Açmamız gerekiyor. Cünüplük başka şeydir. Cünüp insan oruç tutar. Cünüplüğün oruca zararı yoktur. Oruç tutmaya engel olan aybaşı hali ve lohusalık hali. Nifas dediğimiz lohusalık halidir. Bu kanamaları devam ettiği sürece kadının oruç tutsa da caiz değil zaten. Yani oruç tuttu tutmadı Oruç tutmamış sayılıyor. Erkek veya kadın cünüpken oruçla bir alakası yoktur cünüplüğün. Şu kadar ki oruçlu iken cünüp olmak ve bu kişinin kendi müdahalesi ile ise yani cünüp olmayı gerektirecek bir iş yapmış ise bu orucu zedeleyebilir. Ama normalde kendiliğinden oruç, kendiliğinden cünüp olması bir insanın veya imsak vaktine cünüp olarak girmesi oruca hiçbir şekilde mani değildir. Bunu niye vurgulama ihtiyacı hissediyoruz? Hayız ve nifas halide bir çeşit cünüplük gibi bir durum olduğundan işte kadınlar e, hayız halette oruç tutamıyorlar. Buna benzeterek kadın veya erkek cünüp olduğunda da oruca bir engel varmış gibi düşünülüyor. Hayır bu yanlıştır. Doğrusu şudur e, insan oruçlu iken yani imsak başlamış akşam olmadan henüz oruçlu iken cünüp olacak bir işi kendisi yaparsa o oruca zarar gelir. Bunun dışında uyudu, cünüp olarak uyandı ya da imsağa kalktığında oruçluydu ee, bu pozisyonun oruçla bir alakası yoktur. Bu yukarıda saydığımız e, hayız ve nifas hali Orucun engelidir. Dolayısıyla oruca niyet edecek kişinin yani özellikle kadının hayız ve nifas hali varsa oruca niyet etmesi mümkün değil. E, oruç ortasında da ortaya çıkarsa böyle bir durum yine orucu devam etmiyordur. Dedik ki. Bütün ibadetlerde olduğu gibi ibadeti başka işlerden ayıran şey niyettir. Niyet ne kadarsa ibadette o kadardır. Niyetsiz de hiçbir iş ibadet değildir. Nedir peki? Başka bir şeydir. Yani Allah-u Teala niyetsiz ibadeti ibadet kabul etmiyor. Yani gusül e, sevap kazanmak için yapılan bir ibadettir diyelim. İnsan serinlenmek için havuza girip çıksa ondan sevap kazanmaz. Ama bir buçuk litre suyu e, cuma guslü niyetiyle başından aşağı dökse gusül sevap kazanmış olur. Sünnete ittiba etmiş olur. İbadetleri <gülüyor> ibadet yapan şey ibadetlerin yapıcısının niyetidir. Kim ibadet yapıyorsa onun niyeti ibadete kalite katar veya ibadeti yok haline getirir. Oruçta da aynı kural geçerlidir. Oruç ibadeti niyetle ancak ibadettir. Bu niyeti orucun namaza göre biraz daha ayrıntılıdır. Namazda, yani Allah için namaza niyet ettin mi bütün nafilelerde geçerli. Farz namaza geldin mi camiye zaten camiye gelişin senin bir niyet. Oruçta niyet biraz daha namaza göre farklı. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Orucun farz olanı var. Sünnet olanı var. Farz oruç mesela Ramazan-ı Şerif orucu oruca niyet etmek yeterli. Yani farz orucun Ramazan-ı Şerif orucunun işte Ramazan-ı Şerif'in 16. gününün orucuna niyet ediyorum diye bir ayrıntıya gerek yok. Ramazan-ı Şerif'ten e, herhangi bir günde e, sahura kalkıp yemeğini yiyip yatan birisinin niyeti o niyettir zaten. Bir belirleme, bir işaret koyma, çizgi çizme gibi karneyi doldurmak gibi bir şey bu Ramazan-ı Şerif'in orucunda yoktur. E, Ramazan'dan sonraki nafile oruçlar, yani borç olmayan Allah rızası için tutulan oruçlarda da oruca niyet etmek, sahura kalkmak yeterlidir. Sözlü olarak niyet ettiğim Ya Rabbi filanca günün orucuna vesairesine demek gerekmiyor. Yani hatta, hatta şöyle diyelim ben yarın Ramazan-ı Şerif'in dördüncü günü misal akşam iftar derken inşallah yarın da iftar nasip olur dedik mi bu da bir niyettir yani yarın Ta ne zaman mesela Ramazan-ı Şerif'in en başında e, ben bu sene inşallah Ramazan-ı tutacağım diye toplu bir niyet yapılır insan. Ama yarın filan sebepten dolayı işte doktora gideceğim mesela gibi bir sebepten dolayı oruç tutmayacağım derse insan o toplu niyeti bozmuş olur. Yani Ramazan-ı Şerif'te ki orucun niyeti kolay. E, neden kolay? Toplu bir niyet veya genel olarak oruca niyet etmek yetiyor. Herhangi bir e, Ramazan-ı Şerif e, gününde Müslüman niyet ettim ya Rabbi e, diye oruza niyet edebileceği gibi Ramazan dışındaki günlerden birinde de niyet ettim ya Rabbi oruç tutuyorum demesi yeterli. Ama e, borç oruçlar, borç oruçlar, e, borç oruçlarla, neyi kastediyoruz? bir kaza yakalan oruçlar iki adak yapılmış oruç. üçsü de keffaret oruçları keffaret oruçları bir Ramazan'daki bir cinayetten dolayı tutulan keffaret olur yemin kefareti olur cinayet keffareti olur zıhar keffareti olur ileriki dönemde evlilik fıkhını öğrenirken zıhar ne demek onu da göreceğiz zıhar kefareti olur ee, yani bütün bu bunlar e, borç oruçlardır ramazan orucundan farklı borç oruçlardır bunlara niyet eden kişiyi kesinlikle neye niyet ettiğini söyleyecek yani pazartesi gün yarın Kalkıp da sahuru yedin mi? Pazartesi nafile orucuna niyet geçerli. Ama bir bayan mesela Ramazan-ı Şerif'te tutamadığı günlerin orucunu tutmak için kalktığında üzerimdeki kaza orucunu tutmaya niyet ettim diye içinden geçirmesi ya da nasıl niyet ediyorsa öyle niyet etmesi lazım. Çünkü o kaza orucu borç oruçtur. Aynı şekilde mesela işte adak oruç nedir? Biz adak deyince hep işte oğlu askerden gelirse koç keseceğim diyen kadını adakçı olarak görüyoruz. Halbuki ibadetlerin her birinden adak yapılır. Oruç da bir ibadettir. Mesela diyebilir insan filan imtihanı kazanırsam inşallah için iki gün oruç tutacağım. Caizdir. Böyle bir adak yapılabilir. Belki de yerine göre adak poç kesmekten daha da makbulde olabilir. Yani şahsa göre değişir bu. Adak orucu tutacaksa işte üzerimdeki filan adak nedir orucunu tutacağım demeli. Veyahut da keffaret, yemin kefareti yapıyor. Mesela pazartesi günü oruç tutacak. Yani Pazartesi nafile. Bir de kefaret borcum var. Bir de şaban ayı. Tamam işte. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Kesinlikle tayin edecek. Hangi orucu tuttuğunu. Ama ne demiştik? Ramazan oruçları için bir şey tayin etmek gerekmiyor. Ramazanda başka bir oruç yok zaten. Artı nafile oruçlar için de bir şey tayin etmek gerekmiyor. Niye? Nafile oruç Zaten hangi niyetle tutarsan, ne zaman tutarsan tut, pazartesi, perşembe veya diğer biraz sonra sayacağımız navireler hepsi aynı yere oturuyorlar. Ama borç oruçları çok farklı dediğimiz gibi bir Ramazan'dan kalma borç günleri olabilir, adaktan borç olabilir, kefaretlerden borç olabilir, kefaretlerin farklı çeşitleri var. Hangi ibadete niyet ettiğini tayin etmedikçe... O ibadet, e, ibadet olmaz bu oruç örneğinde olduğu gibi. Evet. Şimdi ne zaman niyet edeceğiz oruca? Ne zaman niyet edeceğiz? E, i̇msak vaktine ne kadar yakın niyet edersek o o kadar makbul olur. Ama akşamdan da e, niyet etmek mümkündür. sabah namazından sonra yani fecirden sonra birinci fecir özellikle yani imsaktan sonra diyelim ve özellikle de sabah namazından sonra diyelim güneş doğduktan sonra borç oruçların niyeti olmaz. Borç oruçlara niyet olmaz. İlla e, niyet yani bu borç oruçlar neye demiştik? Kaza oruçları adak oruçları, mutlak adak olan oruçlar ve kefaret oruçları bu oruçlara kesinlikle imsaktan önce niyet edilecek. Niyet edilecek ki güne öyle başlanmış olsun. Ama nafile oruçlarda durum böyle değildir. İnsan hiçbir şey yemediyse eğer mesela imsaktan sonra bir şey yemediyse, ta saat 11'lere kadar, yani güneşin işte bu duha namazı denen namaz vaktine kadar, kerahat vakti de diyebiliriz. Yani öğle'ye bir saat kalaya kadar e, niyet edilebilir. Hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, evine gelir, sabahleyin, e, var mı bir şey işte hanımlar ne, nasıl diyorsa var mı bir yiyecek bir şey? Ne istersin yumurta mı yapalım falan diyemedik. Hiç diyememişler doğru dürüst. Yok ya Rasulullah şu anda yiyecek bir şey yok deyince ben bari oruç tutuyorum buyururmuş. Anlaşılıyor ki bundan. Yani oruca niyeti yoktu ama mademki imsaktan sonra zaten bir şey yemedim ama ne zamana kadar bu zeval yani daha işte 11'lere kadar biz 12'de öğle namazı oluyor kabul edelim. 11'lere kadar hiçbir şey yemediyse, su da içmediyse niyet ettim nafile orucu. Bunu biz de yapabiliriz. Hiçbir sakınca yok. Yalnız bu ha benim zaten Ramazan'dan kalma 7 gün orucum vardı. Bunu buna başlayayım. Yok. O Ramazan'dan kalma borçlar, adaklar, kefaretler bunlar için e, imsaktan önce niyet etmek gerekiyor. Yani niyette demek ki eee Ramazan orucunun niyetinde ve nafilelerin niyetinde bir rahatlık var. Esneklik var. Ama e, adak oruçlar, kaza oruçları ve kifaret oruçlarında esneklik yok. İlla niyetleri onların imsak vaktinde yapılmış olacak. Burada bayanlarla ilgili Özellikle bir husus var, ee, tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Birkaç kere daha, daha karşılaşacağız. Modern çağ sorunları olarak da e, karşılaşacağız. Kadınlar aybaşı hallerinde oruçla ilgili, işte mesela ilaç kullanarak aybaşı halini geciktirip Ramazan orucu tutmaya devam edeyim diyebilir mi, diyemez mi üzerinden tekrar değerlendireceğiz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te hayız olmamış olmak ve lohusa olmamak orucun sahih olmasının şartlarındandır. Bu şu demektir, istese de oruç tutamaz Aybaşı halindeki Müslüman kadın, e, loğusa halindeki Müslüman kadın istese de oruç. Çünkü sıhhatinin şartlarındandır. Vücubunun şartlarından olsaydı eğer, e, ikisi arasında ne fark var? Vacip olmasının şartlarından deseydik bir şey olacaktı. Sahih olmasının şartlarından desek başka bir şey çıkacak. Mesela çocuğa oruç farz değildir dedik. Neden? Çünkü vacip olmasının şartlarındandır. Çocuksa ona farz değil. Peki bir sene sonra çocuk büyüdü, bali oldu, çocuk değil artık. Oruç farz oldu. Geçen seneki oruçlar hiçbir şey yok. Neden? Çünkü geçen sene onun farz olmadığı günlerini yaşıyordu. Hayız ve lohusa olmamak kadına orucun farz olmasının, vacip olmasının şartlarından değildir. Orucun kadından kabul edilip edilmemesinin şartlarındandır. Yani sahih olma şartlarındandır. Dolayısıyla kadın aybaşı illetinden kurtulduğu an tekrar o oruçları kaza edecek. Deseydik ki aybaşı olana oruç farz değil, lohusa olana oruç farz değil, tıpkı namazda olduğu gibi namazda çünkü farz değil, kaza etmesi gerekmeyecekti sıhhatinin şartlarındandır dediğimiz için o anda uygun değil uygun olunca tekrar edecek demek örneği şeyden anlayalım yani bu çocuklara farz olması ile ilgili çocuk e, namaz farz değil e, 15 yaşında buluğa erdi çocuk şimdi farz oldu bundan sonrası için farz oldu. şu ana kadar farz değildi cünübe de namaz engeli var. Çünkü cünüp olmamak namazın sıhhatinin şartlarındandır. Namazın sahih olmasının şartlarında Eğer namazın sahih olmasının şartlarına engel varsa ortada o engel kalkınca namaz tekrar üzerine gelecek. Vakti çıktıysa kaza edecek demektir. Bunu da bir fıkıh ayrıntısı olarak yapalım. geri gelince e, ayrıntılarına değineceğiz. Aybaşı ve loğusu halindeki kadının e, orucu ile ilgili inşallah. Değineceğiz onlara. Ama özellikle Ramazani Şerif'te bayanlar doğal bir akış içerisinde e, aybaşı halleriyle karşılaştıklarında ya da doğum yapıp e, lohusa olduklarında otomatik oruçları kalkar zaten. Hem farz olmaz hem de tutsa da orucu olmaz hale geliyor. Sonra bunları kaza edeceklerine dair e, elimizde naslar var. Hadis-i şerifler var. Ashab-ı böyle yaptılar. Namazların kazası ise yoktur demiştik. Ta namaz konularını konuşurken kadın meseleleri e, tekrar geldiğinde yine bunlara inşallah devam ederiz. Şimdi e, tekrar e, toplayalım e, oruçları bir başka açıdan bir iki kere daha değerlendirelim. Dedik ki bir Ramazan orucumuz var. Bir zihar kefareti orucumuz var. Bir de cinayet kefareti olan orucumuz var. Yemin Kefaret orucumuz var. Bu e, dört oruç çeşidi Ramazan, zıhar, Cinayet ve e, Yemin. Bunlar ardarda tutulurlar. Üç gün, 3 gün ardarda. Katil yani cinayetten, trafik kazası vesaireden dolayı tutulan oruçta 60 gün ardardadır hep. Tabii bir engel. Yani kadın aybaşı olur o hariç. Onun dışında bozuldun mesela 58. günde bir sebeple bozdun tekrar birden başlanır. Ramazanın kazası ve haçta temettü haccından kaynaklanan veya av cinayeti haçla ilgili konular bunlar haçta görülecek inşallah bunlarda tutulan oruçlar serbesttir. Yani Ramazan kazası orucunu tutan, mesela 10 gün kaza borcu olan bir gün şimdi, bir gün öbür ay, bir gün ay. Bunlarda arda arda oruç tutma yoktur. Adak orucu, nafile oruç, yeminden kaynaklanan oruç, itikaflı olabilmek için tutulan oruç ve aynı zamanda e, başlanıp bozulmuş nafile orucun tamamlanması gibi oruçlarda e, i şeriflerde geçen oruçlardır. Bunlar yeri geldikçe tek tek izah edeceğiz. Başlanıp bırakılan oruç şu demek. Mesela Müslüman pazartesi orucuna niyet etti. Öğlende ilaç alması gerekti veya da bir sebep oldu orucunu bozabilir mi? Bu Ramazan orucu gibi değil, bozabilir. Ama Hanefi uleması bozulmuş bir ibadetin yeniden yapılması vaciptir diye bir kural koymuşlardır. Dolayısıyla e, nafiledir başladığın oruç ama sen bunu bozdun, kendine vacip etmiş oldun, bunu tekrar e, bir tür kaza gibi e, yeniden e, tutması gerekir. 5 gün hariç bütün yani 361 gününde yıl, 365 gün yıl. E, Beş gün hariç 360 gün oruç tutulabilir. Ramazan şerifin birinci günü ve Kurban Bayramının da bir, iki, üç, dördüncü günlerinde oruç tutmak caiz değildir. Bunun dışında bütün günler oruç için genel olarak genel olarak caizdir. Ama filanca durumda filanca Müslüman için mekruh olur. Ayrı bir konu. Mesela 360 gün oruç tutmak caizdir. E bunun 30 günü zaten Ramazan-ı Şerif'tir. Ama bunun dışında mesela bayan nikahlanıp kocasının yanına gidinceye kadar ...360 gün oruç tutabilir. Bayan... ...nikahlandı, nikah akti... ...kıyıldı ve kocasının yanına gittikten sonra... ...360 gün değildir... ...onun orucu artık. O... ...330 gün serbest değildir. 30 gün serbesttir. Ya da mecburdur oruç tutmaya. Bunun dışındaki... ...330 gün yani Ramazan'ı... ...çıkarıyoruz... 5 gün zaten yasak oruç. 330 gün bayan nafile oruç tutacağı zaman eşinin iznini alması gerekir. Ancak birikmiş kaza borçlarından dolayı eşinin iznini alması gerekmez. Yani burada neye örnek verdik? Genel olarak 360 tane oruç günü vardır. Tutulabilir. Tutulması caiz. Oruca müsait gün. Ama mesela haç ibadetinin 360 günü yok. Hatta 36 saati bile yok. Haç ibadeti bütünü bütünü uzatılsa 15 saate sıkışmış bir ibadettir. Bir yıl içinde Arafat denen yerdeki vakfe yaklaşık 10 saat bilemedin 15 saat olabilir bir ibadettir. 15 saatten fazla uzatamazsın. Haccı ileri geri. Hac odur. Haccın ibadeti oruç öyle değil. Nafilesi, kazası, kefareti, adağı ve benzeri işte sayalım böyle. Bunların hepsi yılın 360 gününde tutulur bir ibadettir. Namazda biliyoruz yıl içinde 365 günlük ibadettir gün içinde de o oruçtaki 5 yasak gün gibi gün içinde de namazın bazı yasak vakitleri olduğunu hatırlarsanız konuşmuştuk. Kerahat vakitleri demiştik. Akşam namazına 40 dakika kaldıktan sonra namaz yasak artık. Yani kılmak suç namazı o saatte. Kerahat vakti. Aynı şey oruçta da Ramazan-ı Şerif'in bayramının birinci günüyle ee, müminlerin kurban kestiği Kurban Bayramı'nın 4 günü ilk 4 gününde aslında o Kurban Bayramı günü değil kitaplarımızda Yawmün Nahr kurban kesme günü birinci gün Eyyâmu't Teşrik 2 3 dördüncü gününün adıdır. Eyyâmu't Teşrik yani o eyyam hani bizim farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri diye getirdiğimiz tekbirlere e, istinaden ona eyyamut teşrik deniyor. Kurban bayramının ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü eyyamut teşriktir. Akşam namazıyla beraber dördüncü gün o eyyamut teşrik biter. Bu 5 günde oruç yok. Onun dışında 365 gün içerisinde bu 5 günü çıkarınca gerisi oruç günüdür 30 gün zaten Ramazan Şerife mahsus. E, haçta böyle bir fark var. Dikkat ederseniz zamanla mukayyet olmayan herkese göre zamanı değişen ibadet zekat ibadetidir. Zekatta bir zaman yok. Gecesi yok, gündüzü yok, Ramazanı yok. Zekat herkesin her an ne zaman vacip olduysa o zaman yapabileceği bir ibarettir. Ee, bayanlar için e, bir farklılıktan söz ettik. Ama erkekler için de aynı şey söz konusu olabilir. Yani erkeğin de Belli şartlarda mesela e, filan hastalığı nüksetmiş, oruç tutması bu hastalık ölüme neden olacak gibi bir tehlike gösteriyoruz oruç, oruç tutması caiz olmaz bu tip hastaların özürlü bilası özürlü hastaların orucu ile ilgili e, hükümlere e, değineceğiz İnşallah'ın Teala ama orucu farz olabilir ovacib olabilir Sünnet olabilir, Hanefi fıkı literatüründe mendup, biraz daha sünnetten aşağı derecede mendup olabilir, mekruh olabilir oruç. Yani farz oruç var, vacip var, sünnet var, mendup var, mekruh var oruçlarda. Nafile dersek bu iki üç tanesinin de adını e, kaplamış olabilir. Ee, farz oruçlar tahmin edeceğimiz gibi Ramazan-ı Şerif orucu ve Ramazan'ın kazasına ait oruçtur özellikle. Ramazan'ın e, gününde oruç tutmak neyse hangi hükümse farzı e, buyuruyor ya allah Teala Ramazan'ı yakalayan Ramazan'ı gören orucunu tutsun. Ramazan-ı Şerif'in bir sebeple bir sebeple yani şeriata uygun, meşru bir sebeple. Meşru ne demek? Şeriata uygun demek. Şimdi meşrudur bu diyorlar. Bunu kastetmiyorlar. Tamam meşru demek ismi mefudur. Şeriata göre demek. Yani yasal. Şimdi yasal diyorlar. Meşru bir nedenle oruç tutmayan mümin Ramazani Şerif'in arkasından kaza eder. Ramazan'daki hüküm neyse aynı hükümdür. Gerçi meşru olmayan nedenle de Ramazan-ı Şerif'in orucunu tutmayan kaza edecek, yapacak başka bir şey yok. Kefaret e, oruçları da farz oruçlardır. Kefaret ne demiştik? Zıhar kefareti. Cinayetten kaynak, yani trafik kazası gibi bir kaza ile insan öldürmekten yemin kefareti. Haçtaki avlanmaktan kaynaklanan e, kef ve haçla ilgili de bir oruç cezaları var. Onun, e, o da göreceğiz inşallah. E, bunların hepsinin de farz olduğuna dair hüküm vardır. Yani bunlar kefaret oruçta, mesela yemin kefareti de farzdır. Lakin, lakin fıkı okuyan, fıkı dinleyen kimseler olarak sizler şunu bilmeniz lazım farz var, sünnet var müstehab var ama farzın içinde de farz farklılıkları farz tonajları ya da renkleri arasında ton farkları vardır haramlarda da böyledir şimdi zina da haramdır kumar da haramdır faiz de haramdır, yalan söylemek de haramdır gıybet etmek de haramdır. Ama faiz en ağır haramdır. Faiz en ağır haramdır. Zina sonraki ağır haramdır. İnsan öldürmek cinayet ondan daha ağır haramdır. Faizden daha ağır haramdır. Yani kula hakkını çıkardığın zaman en ağır haram faizdir. Halbuki Anaya babaya ab olmak yani asi bir evlat olmak da haramdır ve cennete engel haramlardan birisidir üstelik ama Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimuşşan'da faiz için kullanılan tehdit hiçbir şey için kullanılmamıştır. Hiçbir şey için. Ne diyor faiz için? Allah'a ve peygamberine savaş ilanı o yüzden faizin ağırlığında bir günah yoktur başka. Bazı zayıf hadislerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın anasıyla zina etmesinden maazallah daha kötü bir günah olarak faizi karşımıza çıkarıyor maazallah. Burada iki şey çok önemli. Şimdi bu faizin bu kadar ağır olması öbürünü yapabilirsin ruhsatı doğurmuyor insana. O da haram, o da haram. Aralarındaki bir puan, iki puan ağırlık veya hafiflik bir gevşeklik nedeni değildir. Böyle yorumlayan hile arıyordur. İkinci olarak da bunu Müslüman sadece şeytanın karşısına haramları dizerken hangisini daha çok kullanacağını Bilmesi bakımından faydası var bu bilginin. Demek ki en çok Allah faizle bizi tehdit ediyorsa yani faize karşı uyarıyorsa demek ki bizim şeytana karşı en çok açık noktamız burasıdır. Mesela Allah filan günahı filan günahtan daha fazla anlatıyorsa daha fazla o noktaya dikkat etmek ya da o noktada ne durumda olduğunu Müslüman olarak veya İslam toplumu olarak araştırmak gerekiyor demektir. Farzlarda da aynı şey var. Şimdi mesela yemin kefaretinden kaynaklanan oruç da farzdır dedik. Sonra da dedik ki Ramazan-ı Şerif orucu da farzdır. İkisi de farzdır. Ama asla Ramazan-ı Şerif'in orucuyla keffaret orucu veya başka bir oruç kesinlikle bir arada duramaz. Aynı şeyler değiller. Neden? Çünkü bir defa Ramazan-ı Şerif orucu bir beraberinde Ramazan'ın azametini korumak da getiriyor. Yani Ramazan'da oruç tutmamak hem oruç cinayeti işlemektir hem de Ramazan-ı Şerif'e karşı saygısızlıktır. İki günah aynı anda bulmuş oluyor. Kefaret orucu da Allah'ın farzlarından biridir. Mümin için hayattır, candır. Hiçbir şekilde onu mümin laubali göremez ama birini birini yerine de oturtamazsın. Tutup da kefaret orucunu Ramazan-ı Şerif'in yerine oturtamazsın. Vacip oruç vardır dedik. Bu vacip oruç başlanıp bozulmuş olan nafile oruçtur. Müslüman bir oruca başladı onu bozdu mu ona tekrar o orucu tutmak vaciptir. Bildiğimiz gibi vacip farzla aynı derece değil. Ee, yani farzdan birkaç puan daha aşağıda ama Sünnetten de çok yukarıda dolayısıyla e, çok da gevşek tutulabilecek değil. Nihayet Allah'ın emridir. E, وَلَا تُبْتُلُوا عَمَالَكُمْ buyuruyor Allah Teala. وَلَا تُبْتُلُوا عَمَالَكُمْ amellerinizi boşa çıkarmayın. Yani bunu nasıl anlamış Hanefi ulemamız? E, yani başladığınız işi bırakmayın. Çünkü orucu öğle vakti bıraktın mı boşa çıkarmış oluyorsun amelini. Aynı şekilde bu ee, bir Müslüman e, itikaf adağı yaparsa itikaf adak ne demek itikaf adak yani şu işim olursa dedik ya biraz önce hep koç kesmeye itikaf diyoruz şey, adak diyoruz itikaf bir ibadet midir ibadettir itikaf adağı da yapabilir insan ne diyebilir işte mesela filanca imtihanı kazanırsam 3 gün itikaf tutacağım İtikaf da ancak oruçluyken yapılır bir ibadettir. Dolayısıyla otomatik sen itikafı adak yaptın. İtikaf adak yapınca vacip oldu. Onun orucu da sana vacip olmuş olur. Sünnet oruçların en önemlisi aşura orucudur. Yani Muharrem ayının 9, 10 ya da 10, 11. günleri. iki türlü tutulabiliyor bildiğimiz gibi. Yani 9 ve 10. günlerinde de tutulur. İlla 10 tutulacak. Ya 10'dan bir gün önce ya da 10'dan bir gün sonrasını da ona ilave yapacağız. Her ayın e, 3 gününü e, oruç tutmak sünnettir. Bu 3 gün 13, 14, 15. günleri ama kameri takvimle. Yani Muharrem, Sefer, Safer, Rabiulevvel ve Rabiulahir diye yazıyor ya Ramazan, Şevval o ayların 13, 14, 15. günlerini oruçlu geçirmek sünnettir. Pazartesi ve perşembe günlerini de oruç geçir, oruçlu geçirmek sünnettir. Ramazan-ı Şerif'ten sonra gelen şevval ayının e, oruçlu geçirilmesi oruçlu geçirdiğimiz Ramazan'dan sonraki şevval ayının içinde herhangi bir altı günü herhangi bir altı günü oruçlu geçirmek de sünnet oruçlardandır. Burada Bu saydığımız oruçlar yukarıdan aşağı sünnet diye sayarken takviyeliğine göre ya da önem sırasına göre de saydık da diyebilir. En önemlisi dikkat ettiğimiz gibi e, aşura orucu en önemli. Ondan sonra her ayın 13'ü, pazartesi, e, perşembe oruçları, Ramazan-ı Şerif'ten sonraki şevval ayında 6 gün oruç bunların hepsinin dışında her dilediği gün 360 gün içerisinde Müslüman dilediği zaman nafile oruçta tutabilir özel bir engeli yoksa. Ama bir engel varsa o engelleri e, farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Oruç tutmak elbette e, doğru değil. Mesela Cuma günü özellikle veya cumartesi günü özellikle, yani cuma ve cumartesi günü sanki hususi o günleri oruçlu geçireyim gibi bir mantıkla oruç tutmak mekruhtur. Aynı şekilde... iki bayram günü ve teşrik günlerinde yani biraz önce söylediğimiz Ramazan-ı Şerif bayramının sadece birinci günü. Kurban bayramının da ilk dört günü dolayısıyla beş gün oruç tutmakta caiz değildir. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif Dışındaki günlerde Ardarda Bedeni yoracak Şekilde oruç tutmak da Mekrodur Zaten oruç Rejim yapmak niyetiyle Tutuluyorsa ona ibaret denmez Bunun haricinde Şöyle bir rakam koyalım Normal Müslüman işine gidip geliyordu işte bir arda arda oruç tutmaya başladı. Bu sefer ikide bir tornavideyi eline batırmaya başladı. Ne oluyor? Tansiyonu düşüyor, şekeri düşüyor. Gitti doktora, doktor ne var sen dedi, çok oruç tutuyorum. Çoluk çocuğunun maişetiyle meşgul bir insan, eline tornavide batıracak kadar kan şekerini düşürüp aç kalıyorsa, onun oruç tutması mekruğu o orucu tutmayacak. Ne yapacak? Pazartesi, perşembeyi tutacak sadece. Araç kullanıyor. E, belediye otobüsünde şoför 200 yolcu taşıyor her saatte. Ama öğleden sonraları gözü trafik lambalarını da görmüyor. Caiz değil oruç tutması. Ya o işi bırakacak. E Çok e, nafile düşkünü. Bunun adı nafile düşkünlüğü değil. Tuzağa yakalanmak. Nafil adı altında şeytan pısırık ve pasif Müslüman üretiyor. Neden Allah Ramazan-ı Şerif'in dışındakilere farz demedi? Murat buyursaydı Allah gündüz yemek haram deseydi sabah imsaktan yatsaya kadar ömrümüz boyu hep öyle geçecektik. Bir hikmeti var. Bu hikmetleri zorlamanın gereği yoktur. Visal orucu da caiz değildir. Bu özel bir fıkıh deyimedir. Bunu bir kenardan not edebilirsiniz. Vısal orucu şu demek. Akşam iftar saati oluyor. Dolayısıyla Müslüman günleri 12 saat kabul edelim. Yani 12 saat oruç tutmuş oluyor. Düşünüyor ki bu akşam hiç yemek yemeyeyim. İkinci günün orucunu da böylece tutayım. 48 saat hiç ara vermeden oruç tutmuş olsun. Buna vısal orucu. Yani akşam iftar etmeme. Hiç etmiyor ama. Akşam yastıktan sonra filan ediyorsa gene bozuluyor. Yani mesela pazar günü sabahleyin imsakta yiyor. Ee, pazar gün akşam e, iftar etmesi lazım. Etmiyor. Pazartesiyle oruçlu geçiriyor. Salı günü iftar ediyor bir daha. O aradaki 48 saati oruçlu geçiriyor. Bazen de 3 gün yapılıyor bu. Bu bid'attır. Böyle bir ibadet yoktur. Çünkü bu mümini hastanelik eder. Hastanelik değil murabıtlık mümin evla mümindir. Allah yolunda ribat edecek mümin aranıyor. Hastaneye düşmüş. Hastanelik kan şekeri düşmüş. Tansiyonu düşmüş Müslümanda hayır yok. Müslüman Böyle şeylere düşmemeli. Ee, biraz önce özellikle vurguladık. Kadınlar için farklı bir hüküm var dedik. Kadın yukarıda saydığımız nafile oruçları eşiyle istişare ederek tutmalı. Bu şu demek değil. Eşi izin vermedikçe kadın hiçbir iş yapamı Öyle değil. Mesela Eşi zaten gündüz eve gelmeyen bir kadının eşine sorması da gerekmiyor. Ama gündüz evde duran bir erkeğin hanımı, kadınlık icabı erkeğin yanı başında durması. Daha evlâ bir görev olduğundan bugün ben nafile oruç tutayım mı diye istişare etmesi gerekir. Bu istişare... Şu noktada olursa, mesela kadın 20 gün ard arda oruç tutuyor. 20 gün ard arda oruç tuttuğundan dolayı da bedeni zayıflıyor. Erkek kadınını yanında hissedemiyor. Yine nafile oruca engel çıkar. Yani bu Özellikle Anadolu kültürü olarak yaygınlaşan yani Anadolu kültürü olarak özellikle vurguluyorum. şeriatımızda böyle bir şey yok ondan dolayı. Ramazan-ı Şerif'ten önceki Şaban ve ondan önceki Recep aylarını da bir tür kefaret orucu, kefaret bir cinayet üzerine yapılan bir ibadettir. Bir cinayet mı yok. Niye tutuyorsun? Ya yedekte bir kefaret bulunsun. Böyle yedek araba lastiği gibi yedek kefaret orucu. Yok. Öyle bir şey yok şeriatımızda. Bunu 3 ay tutmuş bir hanım 3 ay böyle tuttuğu zaman naçar kalacaktır. Ya orucu oruçluktan çıkaracak sofralarda ömrü geçecek. Gene orucun bir kıymeti kalmadı. Ya da eriyecek, takatsiz kalacak. Eşi tarafından gözden düşeceği bir pozisyona düşecektir. İkisi de şeriatımızın incelikleri arasında uygun görülmemiş şeylerdendir. Onunca devam edeceğiz inşallah ve Rabbil Alemin.